Sebze ve meyve reyonlarında sıkça karşımıza çıkmaya başlayan strafor maddesi kullanımına tepki göstermek amacıyla Change.org Türkiye'de sebze ve meyvelerimizde strafor istemiyoruz başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Bir market zincirine karşı başlatılan bu imza kampanyasında en ucuz ambalaj malzemesi olması nedeniyle tercih edilen straforun Doğada hemen hemen hiç çözülmeyen, yüzyıllarca kalabilen bir madde olmasının yanı sıra aynı zamanda özellikle kuş ve deniz canlılarının yanlışlıkla yemesi sonucunda hayatlarını tehlikeye soktuğu gerçeğini de gözler önüne seriyor. Hijyen ve estetik gibi nedenlerle strafor maddesi içeren bu tip ambalajların kullanılmaması gerektiğinin altını çizen imza kampanyasını şimdiye dek 35 e aşkın kişi imzaladı. Kampanya Change.org Taksim Plastiksiz Sebze adresinde. Balıkesir'de yer alan Burhaniye ilçesi Belediyesi, İskele Mahallesi'nde belediyeye ait olan sahil şeridinde 11 katlı otel yapılmasının yolunu açan bir imar planı değişikliği yaptı. Bir başka deyişle alandaki 5 kat imar iznini otel için 11 kata çıkarılmış oldu. Burhaniye bölgesinde yaşayan kadınlar söz konusu alanın Otellerle bozulmaması ve koruma altına alınması için Change.org Türkiye'de kadınlar betonlaşmaya itiraz ediyor. Sahilimizde otel istemiyoruz başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Kampanya şu ana dek 18 bini e aşkın kişi tarafından imzalandı ve Change.org Türkiye'deki bu mücadelede devam ediyor. Yapılmak istenen Otelin, ilçenin dünya çapında kabul edilen nadir doğasına, suyuna, denizine ve deniz canlılarına zarar vereceğine dikkat çeken imza kampanyasını başlatan Burhaniye Bağımsız Kadın Platformu sahil şeridinde bu şekilde bir yapılaşma olmaması için mücadelelerini devam ettirmeye kararlı. Kampanya Change.org Taksim Burhaniye Otel adresinde. Gençler artık kömür değil temiz enerji istiyor. Lise öğrencisi Yenal Change.org Türkiye'de başlattı. Muğla yatağında kömür değil temiz enerji istiyoruz başlıklı imza kampanyasında Milas yatağın bölgesinde yıllardır çalışan hem doğayı kirleten insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olan yatağın termik santralinin kapatılmasını ve yerine geleceğin enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını isteğine gençler dile getiriyor. Kömür santralinin çalıştığı her dakika dünyanızı tehdit eden karbondioksit gazlarını atmosfere saldığı için Türkiye'nin 2053 karbonsuzlaşma hedefi ile de uyuşmuyor. Temiz enerjinin temiz bir gelecek anlamına geldiğini savunan imza kampanyasıyla dikkat çeken Yenal, Türkiye'de güneş potansiyelinin en yüksek olduğu şehirlerimizden biri olan Muğla'da güneş enerjisi santralinin ya da şehrin Ege Denizi'nin ya da Ege Dağları'nın arasında bulunmasından yola çıkarak burada rüzgar pervanelerinden oluşan santrallerin kurulmasını talep ediyor. Yatağının temiz enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğunun altını çizen imza kampanyası aynı zamanda ilçe belediyelerinin de ortak çalışmasına gerektiğini söylüyor. Kampanya Change.org.taks'in yatağın temiz enerji adresinde. Son 50 yılda 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan kuraklığın ülkemizde doğal afet sayılmadığını biliyor musunuz? Kuraklık nedeniyle birçok canlının yaşamının yok olmasına dikkat çekmek amacıyla Change.org'da başlatılan kuraklık doğal afet sayılsın imza kampanyası kuraklık sorununa karşı önlem alınmasını talep ediyor. İklim krizinin bizleri ele geçiren can kayıplarının daha çok artacağının altını çizen bu imza kampanyası, geri dönüşü neredeyse imkansız olan kuraklık üzerine afet yönetim planının oluşturulmasının, risk yönetimi yapılmasının, iklim krizinin suyumuza verdiği zararların tespit edilerek düzeltilmeye çalışmasının, gerekli uyarıların yapılmasının ve kısaca kuraklığın bir doğal afet sayılmasının gerekli olduğunu gözler önüne söylüyorum. Ülkemiz dünya üzerinde iklim krizinden en çok etkilenen ve etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz havzasında yer alıyor. İklim krizi kaynaklı susuzluk ve yağış rejimi dengesizlikleri kuraklığı tetikliyor. Ana su kaynaklarımız olan sulak alanlar yani nehirler ve göller kurudukça suyumuzu kaybediyoruz. Kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek iklim değişikliği, nüfus artışı gibi etkenler de gözetilerek yapılan hesaplamalara göre ülkemizde 2020 yılı itibariyle kişi başına düşen yıllık su miktarı 1346 metreküp oldu. Bu Türkiye'nin daha şimdiden su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. İklim krizinin etkisiyle önümüzde bizleri bekleyen kuraklık gerçeğini değiştiremeyeceğimizi düşünüyorlar. Ancak kuraklığın doğal afet sayılması durumunda bunun için çalışmalar yapılmasını isteyen imza kampanyasına siz de bir göz atabilirsiniz. Kampanya Change.org Taksim kuraklık doğal afet sayılsın adresinde. Ben Uygarız esmi Change.org özel haber programını derleyen Ebru Tepeler, Milli Ormanlı, Balpınar, Pelin Özkan ve Büşra Yar. sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Şimdiden tüm emekçilerin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.